Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Sağ olun efendim. Allah razı olsun bize bir program yaptığınız için. Teşekkür ederiz. Ben hocama bir soru soracağım. Buyurun. Ya ben şimdi Ramazan Umrası'na gideceğim. Hı hı. Bir şirketle ama hiç ismini vermeyeyim. Gerçekten bir şey yoktur ama olsun. Olur, de. olur tabii ki vermeseniz daha iyi olur. Şöyle bir şey. Asya Bank'tan dedi kart yap. Yani katman geçeceğim. Taksikten oluyormuş gibi oluyor. Tamam anlaşıldı efendim. Teşekkür ediyoruz. Hocam kredi kartıyla evet. Umre'ye gidilir mi? Sorunun özü. Yani kredi kartıyla, kredi kartıyla aldığı faizi değilse yani hı hı. borçla gidilir mi gidilir. Mesela siz bana benim param var ama şu anda elimde nakit yok. Bu ayda umre etmek istiyorum. Ee, i̇şte bir ay sonra alacağım var mesela. Ama ben bu ay gitmek istiyorum. Niye? İşte arkadaşlarımla vesaire gideceğim. Sizden bir iki bin lira istedim. İki bin lirayla gidebiliyorum veya beş bin lira istedim. Siz de verdiniz. Bu parayla gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Şimdi haç veya umreye gitmek için zenginlik şartı yok. İmkan şartı var. Estaizu billah. Velillahi ale nâsi hiccul beyti men hissedâ aleyhse bila. Yani hacca ancak güç yetirebilen, imkan bulabilen kimse gidebilir. Yani adam çok fakir olur. Haç laf yükümlü olabilir. Hı hı. Mekke-i Mükerreme'de yaşayan bir insan düşünün. Sağlığı yerinde, yürüyerek Arafat'a çıkabilir. efendim işte ancak günlük yecini kazanabilen bir kimse, sağlığı yerindeyse ona hac farz olur. Yaya gidebiliyor. Veyahut da mesela otobüsle şoför olarak gitti. Veyahut da sağlık elemanı olarak gitti veya işçi olarak gitti diyelim. Mekke-i Mükerreme'de e hac yapma imkanı var. O kimseye hac farz olur. Yani Hacin farz olması veya umre ile yükümlü olmak e, zekatta olduğu gibi şu kadar parası, malı, mülkü olursa ancak hacca gidebilir diye bir şey yok. Dolayısıyla o kredi kartıyla aldığı parayla gidebilir umreye. Eğer o, o işin ucunda faiz varsa o tabii doğru olmaz tabii. Yani Hı. faizli para alıp umreye gitmek doğru kredi olmaz. Kredi kartıyla kredi farklı şeyler değil mi hocam? E tabi yani, yani. Kredi çekerek gitmek. Şimdi kredi kartı faiz var. kredi kartıyla da para alıyor demek değil mi? Yani ben öyle anladım. Yani para alıyor. Yani sıfır faizli para alıyorsa veya bazen şöyle yapıyor. Mesela şirketler yani umre düzenleyen Hı -hı. organizasyonlar Hı -hı. peşin para almıyor. Mesela adamın dedim ki A bankasıyla veya A katılım bankasıyla elinde şeyi var. Katılım bankası ile diyeyim ki kartı var mesela. Evet. O karta size 3 taksit yapıyor mesela. Hı hı. Söz gelimi. Yani sizin gidip bir AVM'den, bir mağazadan herhangi bir ürünü alıp peşin para yerine kırdığı kartıyla çekip onu ay sonunda ödemeniz veyahut da onu işte 3 taksit yaptı 10 taksit yaptı. Şimdi bu imkanlar var ya. Hı hı. O vesileyle bu şekilde ise zaten yine caiz bir şey yok. Denim ki A'a umre organizasyonu yapan bir sütüye ki, efendim biz peşini almıyoruz. Umre parasını size 3 ay taksitle bölüyoruz. Hı hı. Kartınızı getireceksiniz. Bu caizdir. <gülüyor>